بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بله ا ل من شرور أ ن ف س ن ا و سيئات اعمالنا من ي ه د ه الله فلا مضلل ه و من يضلل فلا هادي له أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله و ح ت ه ل ا شريكه ل و أ ش ه د أ ن محمدا عبده و رسوله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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد ف إ ن اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر م ح ت ث ا ت ه ا وكل م ح ت ث ة بدعه ウクルビダーティンドラーレウクルドラーレテンフィンナーウクルトレムカデシテルセレムセレムアレイクルマラハマトラーヘブラカトウ。アロハンセラムウ、ラハメティベレケティウザンゾーソンエレ、ブラザンジョークムシオドンホットンハジェイ、サージェディネーレクエズベリアンバーマ Bir sahabe kadını diyor ki Rabbı Allah anha ben diyor Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem her Cuma günü hutbede Kaf suresini okurdu ben de diyor ondan duyarak ezberledim diyor. Demek ki dikkat etmiyorsunuz. Etseydiniz. Evet kardeşlerim İmam Bukhari rahimuhullahın.、E... <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> 今日は、あなた a お i を聞い u l l a h お n を聞いて、あなたのお話 l 聞いて、あなたのお話を聞いて、あなたのお話を聞いて、あな d のお話を聞 u て、あなた a お話を聞いて、あなたのお話を聞いて、あなたのお話を聞いて、あなたのお話を聞いて、あなたの t 話を聞いて、あなたの i 話を聞 a て、あなたのお話を聞いて、a なたのお話を聞いて、あなたのお話を聞いて、あなたのお話 a 聞いて、あなたのお話 e 聞 i て、あなたのお話を聞いて、あ z a y お f を聞い a あなたのお話を k o n u m u の k a r d e て、あ e r i m b u g い n Maalesef Ümmetü Muhammed'in çok rahat düştüğü bir konu müzik ve müzik aletleri şarkı şarkı söylemek şarkı dinlemekle alakalı Allah Azze ve Celle'nin Dokman suresi altıncı ayeti keremesi ve yine bununla alakalı rivayetleri ve alimlerin başta Sahabenin ve alimlerin söylediği bununla alakalı Sözler var önemli bir mesele. Allah hayır versin. Evet 784. Şarkı ve eğlence. Abdullah İbni Dinar radıyallahu anh şöyle demişti. Abdullah İbni Ömer ile çarşıya çıktım radıyallahu anh. Türkü söyleyen küçük bir cariyeye rast geldik. Bunun üzerine şöyle dedi. Gerçekten şeytan bir kimseyi tepk edecek olsa bu kızı tepk ederdi. Evet. Kardeşlerim konuyla alakalı、e, zannımca Türkçe'ye de çevrildi bu、e, müzik aletlerinin haram kılınmasına dair Şeyh Halbani Rahimahullah'ın bu konuda bir、e, kitabı var basılmış Huraba yayınları tarafından、e, bu kitap basılı. Müzikle alakalı eğer bir sıkıntınız veya sizinle yani şahsınızla alakalı bir sıkıntı olduğunu ben zannetmiyorum ama bazen hani tebliğ ederken Önemli böyle rivayetleri, can alıcı rivayetleri, ayet ve hadisleri karşıya serdetme, aktarma olarak eğer yapmak isterseniz bu kitabı alıp okumanızı tavsiye ederim ki Şeyh Albani, Allah kendisini rahmet etsin konuyla alakalı hakikaten güzel bir çalışma yapmış ve bunun haram olduğuna dair deliller güzelce getirmiş. Şimdi kardeşlerim rivayete baktığımız zaman E, müzikle, şarkıyla, türküyle dediğimiz şeylerle meşgul olmayı gerçekten şeytan ne yapmış? Süslü göstermiş. Biraz sonraki 786 Noğlu rivayette daha geniş açıklayacağım. Allah izin verirse inşallah konuyu orada, asıl orada açıklayacağım. Ama burada şimdi şeytanın tehlikesi, şeytanın insanoğluna olan düşmanlığı Hakikaten nedir? Çok aşikardır, çok açıktır. Ki şeytan Allah Azze ve Celle şeytanı cennetinden cennetten kovduğu zaman ne diyor şeytan? Muhakkak ki ben Adem oğlunun hak yola oturacağım ve Adem oğlunu ne yapacağım? Hak yoldan saptıracağım diyor. Allah Azze ve Celle'den bunun için kıyamete kadar müsaade istiyor. Allah Azze ve Celle ona yani şeytana kıyamete kadar izin veriyor ve buyuruyor ki Allah subhanahu ve teala seni ve sana uyanları yarın kıyamet günü cehenneme atacağım diyor. Şeytanın bir sözü var, yapmak istediği bir şeyi var, bir hedefi var ama Allah Azze ve Celle de muhakkak ki senin benim mümin kullarım üzerinde hiçbir hak sahibi veya hiçbir hedefi var. E, geçerliliğin olmayacaktır veya onlara etkileyemeyeceksin, onlara hak yolumdan ayrımayacaksın buydur. Allah Subhanahu ve Taala. Demek ki bir Müslümanın şeytana karşı ne yapması, mücadele etmesi gerekiyor ve en bu konudaki en büyük sığına da muhakkak Allah Azze ve Celle'dir. Çünkü Kur'an okumaya bile başlarken nedir? Festa Eid Billa Allahasın Mine Şeytan, Şeytandan Allahasın ve ne yapmak gerekir? Şeytanın şerrinden o kovulmuş, taşlamış Şeytanın şerrinden Allahasınmak gerekir. Çünkü daha önceki rivayetlerde de geçti kardeşler. Öyle şeyler vardır ki Allaha sığmazsanız başka hiç kimse size yardım edemez kardeşler. Bunlardan bir tanesi de Şeytan. Allah bizi onun şerrinden muhafaza buyursun. Evet asıl müzikle alakalı, müziğin haram kılınmasıyla alakalı asıl can alıcı nokta Lokman suresi 6. ayeti kerime. İnşallah onu birazdan şerh edeceğiz. Evet 785 zayıf dedik kardeşlerim. İsnadı zayıf. 786 İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayet. Evet. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan diyor. İnsanların kimi de batıl ve boş lafı satın alar. Buna kıymet verir. Lokman Süresi altıncı ayetlerimizi、evet. müzik ve buna benzer şeylerle desteklemiştir. Evet. Kardeşlerim, müzikle alakalı şarkı müzik neyse bununla alakalı veya bunun içerisine biraz sonra da şerhini yapacağız. Her türlü müzik aleti üflemeli veya işte yok telli yok vurmalı bununla alakalı bütün şeyler çalgı aletleri bunun içerisine girmektedir. Şimdi bu konuyla alakalı tabi artık günümüzde bunu biraz daha ilerlettiler artık yeşil pop adı altında alıp bütün müzik türlerini ne yaptılar neredeyse meşru duruma getirdiler. Sadece sözlerini değiştirerek bu işi yaptılar. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma Allah azze ve celle'nin وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ İnsanlardan öyleleri vardır ki lehvel hadithi satın alırlar buyuruyor Allah azze ve celle. Bununla alakalı tefsirinde anlamında alakalı İbn-i Abbas radıyallahu anhuma bu şarkı ve benzeri şeylerdir buyur,、e, demiştir Ebne Abbas radıyallahu anhum. Lahun kelimesine baktığımız zaman aslında bu bir oyun manasına geldiği gibi ve insanı meşkul eden ve başkasından gafil bırakan şey manasına gelir. Yani bir şeye dalarsınız, sadece onunla meşkul olursunuz ve bu sizi başkasından ne yapar? Meşkul eder başkasından sizi alıkoyar. Şimdi bununla alakalı, Murat'la alakalı, bunun neyi kastettiğiyle alakalı gelen rivayetlere, sözlere baktığımız zaman bununla alakalı hoş olmayan sözlerin tamamı nehmel hadise girer. Ne gibi? Mesela masallar, yani hiç olmamış, yok ıı, on başlıca ejderha, yok bilmem ne, yok şöyle, yok böyle gibi. Olmamış, olması mümkün olmayan ve sırf böyle insanların zamanını öldürmek için uydurulmuş masallar buna girer. Ve yine aslı olmayan sözler ve yine hurafeler ve sırf insanları güldürmek için söylenen yalanlar ki daha önceki rivayetlerde insanları sırf güldürmek için yalan söyleyene Allah lanet etsin diyor. Ve yine... Gina dediğimiz bu her türlü şarkı, türkü bunun içerine girer ve yine bununla alakalı musiki dediğimiz yani bu tür çalgıları, çengileri veya şarkı, şirküyü öğrenmekte. Bütün bunlar lehvel, hadis dediğimiz kısma girmektedir. Alimler bunu bu şekilde görüyorlar. E, şerh ediyor ve yine şerhleriyle alakalı lehvel hadisi、e, baktığımız zaman alimlerden bir tanesi diyor ki Allah'ın yolundan uzaklaştıran her şeyin adı lehvel hadistir. Yani bir bakıma nedir? Hak olmayan boş sözler, fiillerin genel adı lehvel hadis ve hususen de İbn-i Abbas radıyallahu anhum'a bunun şarkı, türkü ve şarkı aletleri olduğunu、e, söylüyor. Yine Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhuma'ya ayetten sorulduğunda, lehvel hadis kelimesi sorulduğunda Allah'tan başka ilah, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ki bu şarkı türküdür diyerekten 3 defa tekrar ediyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma ki kendisi tıpkı Abdullah、e, İbni Abbas gibi Abdullah İbni Mesud da aynı şeyi söylüyor.、Ah, sahabenin alimlerinden, göz bebeklerinden Allah onlardan、e, razı olsun. Ve yine Mücahit rahimallah da Lehu kelimesini açıklarken bunun davul yani her türlü vurma çalgısı manasına geldiğini söylüyor Hasanul Basri rahimullah da yine bu ayetin Lokman suresi altıncı ayeti kerimenin her türlü şarkı ve zurna gibi işte kaval gibi veya ney gibi üflemeli çalgılar hakkında geldiğini söylemiştir Hasanul Basri rahimeullah ve Bütün、e, bu ayeti kerimeyi tefsir eden müfessirlerin geneli de birçoğu da muhammuda lehvel hadis kelimesini kesinlikle şarkı türkü manasına geldiklerini söylemişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Demek ki kardeşlerim. Lehvel hadis dediğimiz zaman şarkı türkü üfleme de üfleme ile alakalı çalgılar ya da telli çalgılar vurmalı çalgılar bununların hepsinin giren bir kelimidir lehvel hadis kelimesi. Evet burada Allah Azze ve Celle onu ne yaparlar satın alırlar kelimesini kullanmaktadır sünbütü tale. Yani bunun da manası bunu hak sözle ne yaparlar. değiştirirler ve hak sözü bırakıp batıl sözü boş olan sözü tercih ederler manasına gelmektedir. En iyisini bilen Allah Azze ve Cennedir. Şimdi kardeşlerim <gülüyor> ayet-i kerimeye baktığımız zaman Allah buyuruyor ki subhanehu ve teala وَمِنَ النَّاسِ مَنْ نَشْتَرِي لَهْمُ الْحَدِيثِ İnsanlardan öyleleri de vardır ki Boş sözü veya şarkıyı, türküyü ne yaparlar? Satın alırlar veya hak sözde bunu değiştirirler, onu tercih ederler. Bunu niçin yaparlar? لِيُّدِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ اِلْمٍ Hiçbir ilim olmaksızın insanları hak yoldan alıkoymak için yaparlar. وَيَتَّخِذَا <gülüyor> هُزُوَى Ve onu ne yaparlar? Alay edinirler. اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِنْ İşte bunlar için çok ilim bir azap vardır buyurur. Allah Subhanahu ve Taala. Şimdi kardeşlerim, baktığımız zaman şarkı Türkü dinleyenlerin Kur'an dinlediklerini hiç gördünüz mü kardeşlerim? Mümkün değildir. Ve bunlar demek ki bu tür tözleri dinleyerek aslında ne yaparlar? Kur'an'dan kendilerini uzaklaştırırlar. Artık onlar öyle bir hale gelirler ki artık Kur'an dinlemek onlara çok ağır gelir. Kuran dinleyemediklerini görürsünüz. Hatta birisi Kuran dinlese veya Kuran okusa hemen onu susturup bunu çok gördüğünü ne yaparsınız çok sadığını görürsünüz. Çünkü kardeşlerim burada demek ki müzikle uğraşan veya bir müzik aletiyle uğraşan veya herhangi bir bunun dalıyla uğraşan kimseleri artık hidayet yolundan uzaklaştığını görürsünüz bu birincisi. İkincisi de demek ki bu insan Müzik dinlemeyi Kur'an dinlemeye ne yapıyor? Tercih ediyor. Yani Kur'an dinlemektense müzik dinlemeyi tercih ediliyor. Demek ki kendisine müzik ve Kur'an arz edildiğinde ne yapıyor? Müzik dinlemeyi tercih ediyor ve diğerinden uzaklaşır ve kendisine Kur'an'ı dinlemek ağır geliyor. Bu kadar açık ve açık. net kardeşlerim. O yüzden hakikaten insanın kendisini bir kontrol etmesi gerekir. Yani istemistemez bir müzik dinlediği zaman veya kendisi kasti olarak müzik dinlediği zaman hakikaten onun kendisini Allah'a giden yolda bir engel olduğunu veya Kur'an dinlemeye karşı kendisine bir engel olduğunu muhakkak farkına varması gerekir kardeşlerim. Bu kadar açık ve net. Umumaki müzik dinleyen kimse ne yapar daha sonra Kur'an dinlemek kendisine ağır gelir ve bu da kendisini Allah korusun Allah'a giden yoldan alıkoyan en büyük sebeplerden bir tanesidir kardeşlerim. Bugün stadyumlarla stadyumlar dolusu insanları bir araya getirenler neyle bir araya getirdiler kardeşlerim? Müzikle. Çalgı aletleriyle bir araya getirdiler. Hatta düne kadar bir topluluk ne yaptı? İnsanları din adı altında, olimpiyatlar adı altında, stadyumlara binlerce, yüz binlerce insanı bir araya getirdi. Orada Kur'an mı okundu kardeşlerim? Hayır. Ne yapıldı? İnsanlara müzik dinletildi kardeşlerim. İslam adına bir şey var mıydı? Sıfır. Bu da onları... Hak'tan ne yaptı? Alıkoydu, hidayete giden yoldan alıkoydu kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hakikaten dikkat edilmesi gereken bir meseledir ki, Ben neyi dinliyorum, ne yapıyorum, insan bunun ne yapması farkına varması gerekir. Ve bugün müzik dinleyen insanları bak bunu dinleme etme dediğinde size karşı geldiklerini ve Kur'an dinlemenin onlara çok ağır geldiğini görürsünüz kardeşlerim. Bu vakadır, gerçektir. Çünkü bir de birisine müziği kapat Kur'an aç dediğinde belki de sizinle oturur kavga eder kardeşlerim. Allah hepimize hilayet eylesin inşallah. Evet 787-7. Bera bin Azif radıyallahu anh'ın şöyle demiştir. Allah Resulü <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Selam yayın ki selamet bulun. Boş faydasız şey eşeri kötüdür. Ebu Muaviyeş radıyallahu anh'ın şöyle demiştir. Hadiste geçen eşeri kelimesi boş faydasız şey değil. Evet. Şimdi boş sözlerle alakalı rivayetlerimize devam ediyoruz. Ve burada İmam Bukhari rahimullah selamla alakalı bir meseleyi getiriyor ve diyor ki efşû selamı teslimu aranızda selamı ne yapın yayın çokça selam verin veya selamı çoğaltın buyuruyor Allah Rasulu salallahu aleyhi ve sellem ve bir şeyde rivayette de sizin diyor gördüğünüz tanıdığınız tanımadığınız kişilere ne yapın Selam verin çünkü selam vermek kişileri birbirini sevmeye bir nedir sebeplerden bir tanesidir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi her şey bir sebepledir kardeşlerim ve insanların birbirini sevmesi de ancak nedir sebep olan şeylerden bir tanesi de insanların kendi aralarından saydıkları bu selamdır yani. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği selam şekliyle Selamun Aleykum ya da Selamun Aleykum ve Rahmetullah ya da Selamun Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Demek ki bu insanların birbirini sevmesine sebep olan anahtarlardan, sebeplerden bir tanesi insanların bir ettevazu olması ve yine insanların birbirlerindeki aralarındaki Mesafeyi kaldıran veya birbirlerine küst durmalarını kaldıran en büyük sebeplerden bir tanesi de selamdır. Ve Allah nasıllu aleyhisselam öf şu selame teslemu ne yapın kurtulun selamı yayın. Neden kurtulun? Selam verdiği zaman insan neden kurtulur? Birincisi insanlar birbirine nefret etmekten kurtulur. İnsanlar birbirlerine alakayı kesmekten kurtulur ve bununla birlikte ne yapar aralarındaki sevgi devam eder ve yine insanların kalplerini bir araya getirir ve insanların arasındaki kin, nefret, düşmanlığı ne yapar ortadan kaldırır ve onun içindir ki Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Selleme bunun selamı bir bir arasında yaymanın muhabbet getirdiğini haber vermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi İmam Mavardi rahimallah diyor ki Allah'ın kitabında bununla alakalı bir mesele geliyor diyor. Diyor ki Allah Azze ve Celle itfâ billetihi ehsen sen diyor daha güzel olanla ne yap kötülüğü sav. Fe izâ パカジャクソンキデューセンンネオノンアランダチョクギザルビルモハペツェルギネイダーナギリヴァルミシュデューベブラダンダネワードルケトゥルキアパンキムセンネンケトゥルネューセラムイレデフェッメキヨケッメキサウマクワードルカデシテルパカンチョクパシテキネメナー İki, üç, en fazla dört kelime ama ne kadar Müslümanlar üzerinde tesiri var değil mi kardeşlerim? Bugün bazı insanlar sırf inadına veya İslam'dan uzak olması hasebiyle bu sözleri söylemekten ne yaparlar? İmtina ederler. Selam, merhaba, hay, huy gibi sözlerle ne yaparlar? Güya kendilerine de selam verirler. İyi günler, merhaba. ki merhabadır, Arapça da bir kelimedir. Ama sırf selam vermemek için. Demek ki bu ayette, bu rivayette gösteriyor, selam ancak ve ancak Müslümanların, müminlerin alametidir. Ve daha önceki biz anlatmıştık bu meseleyi. Nedir? Bir kimse kapıdan girip selamun aleyküm dediği zaman, kardeşim ben Müslümanım. Korkma. Benim elimden ve dilimden, emin olabilirsin demek ister bu selamın manası da budur zaten adam giriyor selam yok sabah yok bu ya bu ya sakallı hacemli bir yerde ister istemez ne yapıyorsunuz bir buz ediyorsunuz ya ben Müslümanım niye selam vermiyorsun kimler bunu kasıtlı yapar kimide bunu cahilliğinden yapar yapmıyorlar mı yapıyorlar demek ki kardeşlerin bu yapıldığı zaman nedir demek ki Selamın yayılması Müslümanlar arasında sevginin, muhabbetin, her türlü adavetin bitmesinin ve sevgi ve muhabbetin bir göstergesidir ki bu Allah tarafından bize vaad edilen bir şeydir ki Allah Rasulü Salihü Aleyhisselam selamı yayın buyuruyor. Müslüman'da gelen sahih Müslüman'da gelen rivayette Abu Huraira radıyallahu anhunun rivayetinde どうしても、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは シャーンソンダーアベトキレメシアンエシャラトシャルンエシャラトキレメシアンエシャラトキレメシアンエシャラトキレメシアンエシャラトキレメシア ل エシャラトキレメシアンエシャラトキレメシアンエシャラトキレメシアンエシャラトキレメシアンエシャラトキレメシアンエシャラトキレメシアンエシャラトキレメシアンエシャラトキレメシアンエシャラトキレメシアンエシャラトキレメシアンエシャラトキレメシアンエシアンエシャラトキレメシアンエシアンエシャ Ee, hiçbir faydası olmayan söz ve oyun、e, amel ve oyun manasına gelmektedir hani abetle işti kalderler ya bu da içerisinde hiçbir faydanın olmadığı amel ve oyun manasına、e, gelmektedir en iyisini Allah Azze ve Cenle bilir demek ki kardeşlerim selam yayıldığı zaman birbirlerini nefret etmeden kurtulma vardır ve yine birbirinden alakayı kesmeye karşı bir ilacdır selam ve yine insanların arasındaki muhabbetin sevginin devam etmesine götüren bir sevettir kalpleri bir araya getirir kalplerdeki kiini nefreti düşmanlığı yok eder çünkü Allah Rasulü Salallahu Aleyhi ve Sellem selam muhabbeti doğru buyurmuştur buyurarak bunu müjdeleyerek selamın Müslümanlar arasında ne kadar da önemli olduğunu bildirmiştir sallallahu aleyhi vassallam 788 zayıf kardeşlerim 789 iyi hal ve güzel ahlak ipnime sordurak yallahan şöyle dediği iştilmiştir siz dinil kabramış alimleri çok hatipleri az dilercileri az mal verenleri çok olan bir dönemde siz Bu zaman da hayırlı ameller nefsin arzu ve isteklerini idare eder, onlara hakim olur. Fakat sizden sonra öyle bir zaman gelecek ki gerçek din bilginleri az, hatipleri çok, direncileri çok, verenlere azdır. Bu zamanda nefsin arzu ve istekleri hayatın komandaydır. Bilin ki ahir zamanda iyi hal ve güzel ahlak bir takım ibadetlerden daha hayırlıdır. Evet. Şimdi kardeşlerim. アブドラーイブナマサオトロディアロワンウンウンウンウンウンウ ن ウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウ ي ウン ي ンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウ ا ウンウン م ンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウ و ウンウンウンウンウンウンウンウ ي ウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウンウ Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ümmetinin en üstünü ilk üç asrıdır asrı olduğunu söylüyor Allah Rasulü slem benim sahabem ondan sonra gelen tabiin ve ondan sonra gelen tebeüt tabiin yani yaklaşık ilk üç yüz sene nedir Müslümanların imanda amelde altın çağını yaşadıkları asrı saadet dediğimiz o dönemin adıdır ve bundan sonraki gelen insanlar Onların menhijlerine uyduğu müddetçe asla ve asla ne yapmazlar, saputmazlar ki burada Abdullah ibn Mesud'un da radıyallahu anhunununda anhu kastettiği budur kardeşlerim ki kendi dönemiyle alakalı olarak vasfettiği zaman diyor ki radıyallahu an sizler öyle bir zamanda yaşıyorsunuz ki fukaha yani dinde anlayışlı kimseler çok diyor elhamdülillah mevcut diyor. Ve orada hatipler de azdır diyor. Şimdi kardeşlerim her hitap eden hatip ilim sahibi olduğu manasına gelmez. Öyle hatipler vardır ki Allah korusun cahilane bir şekilde insanlara hitap eder ama insanları ne yapar? Doğru yoldan saptırır dalalete sapıklığa düşürür. Onlar böyleleri yani ilimsiz hitap edenler az. Öyle bir zamandayken ki Abdullah Efendi Mesihut Sahabe dönemi ve ondan sonraki gelen insanlar onları görüyor. Pakipleri çok dini anlayışlı olan din sahibi, ilim sahibi insanlar çok. Bununla beraber ilimsiz konuşan hatipler yok. İnsan konuştu mu? Delille hareket eden, delille konuşan kimseler var. Ve yine işte dilenciler, işte malı çok olanlar vesaire devam ediyor. アメルフィヒカイドン لله わ。 Yaşayamaz. Eğer siz Müslüman olduğunuzu söylüyorsanız, belli bir daire içerisinde kalmak ve ona göre hareket etmek zorundasınız. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin şeriat olduğu şeriat olarak koyduğu kanunları vardır ki bunların dışına ne yapamazsınız, çıkamazsınız, heva ve hevesinizi Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi ilah edinemezsiniz. Onun emrettiği şekilde, Allah'ın emrettiği şekilde yaşamak. zorundasınız sonra Abdullah ibni Mesut radıyallahu anhu diyor ki sonra diyor öyle bir zaman gelecek ki sizlerden sonra bu zaman nasıl bir zaman fakihleri dinde anlayışlı insanlar çok az olacaklar ama bununla beraber hatıplar çok olacak diyor yani insanlara konuşan insanlara hitap eden kişiler çok olacak ama bu da gösteriyor ki demek ki ilimsiz hitap edenler, ilimsiz insanlara bir şey anlatanlar çok olacak. Sonra orada hava diyor fihi qa'idul nill amel demek ki orada、e, hava insanın yularını elinde tutan şey ne olacak? İnsanların kendi hava ve hevası hevesi olacak, arzuları olacak, ihtirasları şefeti olacak. Yani insanı idare eden, insanın direksiyonu yuları kimin? kendi arzu ve isteklerinin elinde olacak, kendi arzusu, kendi isteği içinden nasıl geliyorsa öyle anlayacak veya öyle yaşayacak. Ama daha önce nasıldı? Kur'an'ın ve Sünnet'in emrettiği şekilde yaşayacaktı, yaşıyordu ve hevası da ona uayacaktı. Ama bu ne yapıyor? Öyle bir zaman gelecek ki insanların fakihleri dinde anlayışlı olanlar insanlar çok azalacak, hitap edenler çoğalacak, ilimsiz konuşanlar çoğalacak. ve o zaman insanlar arzu ve heveslerine göre ne yapacak yaşayacaklar ve bundan sonra birkaç Abdullah ibn Musaot ilamu ann Husn al Hadi fi akhir al zaman khair min bazı al ameli demek ki burada selefin menhecine uymak nedir yolların en güzeli dini onların yaşadığı gibi onların anladığı gibi anlamak yaşamak Onların menhecine uymak demek ki nedir? Çok önemli ancak kurtuluşun da ne yapacak? Bunda olduğunu söylüyor. Yine Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir rivayette var kardeşlerim. Diyor ki sizi diyor fitneler sardığı zaman, yaşlılar insanlar büyüdüğü, kocadığı ve gençlerle yetişkin olduğu zaman, büyüdükleri zaman ve insanlar bu fitneleri sünnet edindikleri zaman ve diyor onlardan, Yani o fitnelerden bir şey terk edildiği zaman, işte sünnetten bir şey terk edildi dediği zaman haliniz nice olur diyor. Dediler ki diyor bu ne zamandır? İşte o اِذَا ذَهَبَتْ اُلَمَا اُكُمْ Alimleriniz gittiği zaman yani öldüğü zaman. Ve كَثُرَتْ قُرَّا اُكُمْ Sizin diyor okuyucularınız çoğaldığı zaman. Ve قَلَّتْ فُكَهَا اَكُمْ Sizin fakihleriniz azaldığı zaman diyor. Yani dinde Anlayışlı olan insanlarınız azaldı ve emirler çoğaldı ve diyor emniyet azaldı ve insanlar diyor ahiret ameli ile dünyayı talep etti ve insanların dinden gayri şeylerde anlayış sahibi oldukları zaman diyor. Şimdi tek tek inceleyelim kardeşlerim. İdâ zehebet ulema okum. Allah Azze ve Celle sizin için. İlmi sizin kalbinizden çekip almaz diyor. Ya ne yapar? Sizin içinizdeki alimleri öldüre öldüre yani onları kabzede kabzede ilim sonunda ne yapar? Yok olup gider. Sonra kesürat kurra okum. Sizin okuyucularınız çoğalır. Allahu alem bundan Murat. Hani Kur'an'ı okur. Ama gırtlaktan aşağı gitmez var ya kardeşlerim. Veya ihnaslı bir şekilde okumaz, Allah okumaz ve Allah onun okuduğuna fayda vermez, sevap vermez ya. Sonra da dinde anlayışlı olan insanlar azaldığı zaman. Sonra emirler çoğaldığı, güven tamamen azaldığı zaman ve insanlar ahiret ameli ile dünyayı talep ettiği zaman. Ve dinden gayrı şeylerde insanlar anlayışlı oldukları zaman. Hani rivayette diyor ya işte neyin yağından susamdan ne kadar yağ çıkartacaksınız çok iyi bilecekler ama dinden çok az bir şey bilecekler. Evet dünyalık şeylerde o kadar çok maşallah、e, hibre deniliyor yani çok, o kadar çok böyle、e, şeyi sahibiyiz ki dünya işlerinde、e, her türlü meseleler dünyayla alakalı. maalesef dinimize konumuza geldiği zaman ebedi hayatımız olan ahiret hayatımızla alakalı meselelere geldiğimiz zaman hemen maalesef suspus olabiliyoruz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizi dininde anlayışla kılsın kardeşlerim. Evet. 790 Halid bin Abdullah yoluyla rivayet edildiğine göre Cüveyri şöyle demiştir. Ebu Tufayl ile İbrahim es Sandalallah onun kendini gördün mü diye sordum. Şöyle dedi evet gördüm. Şu anda yeryüzünde benden başka onu gören birinin yaşadığını bilmiyorum. O beyaz ve tatlı yüzlü idi. Yazip <gülüyor> bin Harun Yoluz ve İran Tededine göre Cüreli şöyle demiştir Ebu Tufayl ile birlikte kâbeyi tap ediyordum. Ebu Tufayl Hayatta benden başka Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in gören hiç kimse kalmadı dedi. Ben sen onu gördün mü diye sordum. Evet gördüm dedi. Nasıl biriydi diye sordum. Diyar temli ve yüzü toplara her bakımdan ölçülü biri dedi. Evet. Abut Tufail aradı yallah anhu kardeşlerim. Ben Müslüman Rhammullah Türk Abut Tufail. 1200 senesinde vefat etmiştir ki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sallam'ın ashabından en son vefat eden kimse Abdullah bin Tufail radıyallahu anhodur. Kendisine karşılaşan bir sahabe birisi,、e、sen diyor Allah Rəsulü sallam'u gördün mü diyor. O da diyor ki evet gördüm. Ve hemen onunla alakalı Şema elinden soruyor. Ve bunun üzerine diyor ki. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam beyaz tenli ve güzel yüzlü bir kimseydi diyor Ebu Tufil radıyallahu anhum. Ve yine başka bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beyaz tenli, güzel yüzlü ve kavmi içerisinde ne uzun ne kısa yani orta boylu ne de şişman birisiydi diyor. Yani şişman birisi değildi. Ne de uzun boylu ne de kısa boyluydu. Yani kendi kavmi içerisinde orta boylu birisiydi diyor. Ebu Tufeyl radıyallahu anhu. Evet 791'i de alalım kardeşler. Şeyle alakalı bir öncekiyle alakalı sonra inşallah dersimizi bitirelim. İbn-i Abbas'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... şöyle buyumuzdur düzgün gidişat güzel görünmüş ve her işte idilat idital orta yolu takip etmek peygamberlerin yetmiş yüzünden biridir. Rüheh kabus babası ibn Abdas isnati ile rivayet edildiğine göre peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyumuzdur düzgün gidişat güzel görünmüş ve her işte iktidar ortayımız takip edilmiş peygamberimiz bir cüzünden biridir. Bende 25 diyor. Orada 70 mi yazdır? Evet. Bende 25 25 diye 57. mübbedten 25'te、e, 25 yüzden bir tanesidir diyeşi、şey、yapmış ama inşallah şey yapalım tehdit edelim. Bir önceki rivayette gibi rivayette olduğu gibi el-had yok sahih insanın、e, doğru bir yolda olması, doğru bir ahlak üzere olması ve her işinde ifrata ve teffite aşırılığa kaçmadan、e, orta yolu olması nedir? Nubuhat'in 25 yüzünden bir tanesidir ki biraz sonra inşallah onu tekrar edelim. 70 mi, 25 mi? Çünkü bende 25 olarak alınmış. Yani bu nedir? Doğru bir yol uza üzerine olma, güzel bir ahlak sözde ve amelde güzel ahlak üzerine olma ve her yolda itidalli yani orta yolu olma demek ki Peygamberlerin Yaptıkları işlerinden bir tanesi kardeşlerim. Yoksa bu işte peygamberlik 25'e ayrılmış veya 70'e ayrılmış o 70 yüzden bir tanesidir veya 25 yüzden bir tanesidir yüzlere ayrılmış manası gelmez. Bu peygamberlerin yaptığı şeylerden bir tanesidir en iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Allah hepimize hayır versin hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı da Bahtıl bir bahtıldan sakınmayı hepimize nasib beylesin. Allahım seni sevmeyi, senin senin sevdiklerini sevmeyin, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasib beyle. Allahım bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru, merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdin kullarından eyle. Allahım biz nefislerimiz çok zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz, merhamet etmezsen muhakkak ki hüsrana uğrayanlardan oluruz. Allah'ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırız.、Amin. Bilmediklerimizden de senden aff ve mağfiret dileriz ya Rabbi. Allah'ım bizleri göz açıp kapayıncaya kadar bizleri nefsimizle baş başa bırakma.、Amin. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle bize ve neslimize hidayet eyle ya Rabbi. Amin. Allahümme amin. سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت أ س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك و آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين